Sevgili Hanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı sana. akşamlar. Buyurun. Ee, hocamıza ben bir soru soracağım. Ee, şimdi kaza ile alakalı e, farklı görüşler var. Şimdi her vakitin arkasından kılınır e, diyen görüş var. Bir de e, özellikle sabah ve ikindi namazların arkasından kaza namazı kılınmaz e, diye bir görüş var. E, açıkçası ben çalışan bir hanım olduğum için hani topluca ağa geliyor kaza namazlarını. Her gün kılmaya çalışıyorum bir günlük. Ee, sabah ve ikinci namazları arkasından e, hani kılıyorum ben. Her Hı. vaktin arkasında e, o e, kazayı kılıyorum. Mesela öğlenin arkasından e, kılamadığım öğlenin farzını diye niyetleniyorum. E, doğru mudur yanlış mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum. Özellikle sabah ve ikinci namazı arkasından kaza namazı kılınır mı? Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Hocam, bir şey karıştırıldığını zannediyorum. Hani Farklı görüş ...söyleyenler olduğunu ifade etti. Hı -hı. Bu konuda farklı bir görüş yok. Sadece kaza namazı var yok diyen var. Yani e, alimlerin, hocaların kahir eksiyeti büyük çoğunluğu kaza namazı kılınması gerekir diyor. İşte böyle uç birkaç kişi var e, burada isim zikretmek uygun olmaz. E, Veya hanımlar arasında hocam konuşuluyordur hani. Efendim? İki görüş diyorlar ya. Hanımlar yok yok. arasında konuşuluyor gibi evet, herhalde. Evet, evet. Yani o, o, hanımlar arasında ezbere konuşan kimselerin lafına itibar edilmez de hı hı. yani bilen insanlar arasında kastediyorum. Şimdi e, sabah namazından sonra kaza kıl Yani Sevgi Hanım ben doğru mu yapıyorum dedi. Doğru evet. yapıyor. Devam etsin. Yüzde yüz kitabına uygun. Sabah namazından sonra kaza kılınır. Ne zamana kadar? Güneş doğana kadar. Doğana kadar. doğuma vaktine kadar kılınabilir. Efendim e, ikinci namazından sonra da e, kaza kılınır. Ne zamana kadar? Kerahat vakti girince ya da. O da işte akşam Vaksine 40-45 dakika 45 dakika diyelim 45 dakika akşam ezeni okumasında 45 dakika kalıncaya kadar e, kaza namazı, namazı kılınır sabah namazından ve ikinci namazından sonra nafile namaz kılınmaz sünnet namaz kılınmaz hatta ikindi siz e, zamanda kılamadınız da delim ki e, akşamın olmasına yarım saat kaldıysa artık sünnet kılmazsınız sadece farzını kılarsınız yani üç vakit var ki burada hiçbir namaz kılınmaz. Güneş doğduktan sonra 45 dakika geçince ya da tam öğle vaktinden 10 dakika öncesinden itibaren bir de güneşin batmasına 45 dakika kala. Bu üç vakitte e, farz, vacip, sünnet, eda, kaza hiçbir namaz kılınmaz. Bir de sünnet namazların kılınmadığı vakitler var. İşte bunlardan ikisi de yani sabah namazı vaktinde Sabah namazının sünnetinden başka nafile kılınmaz. Ama Hı. kaza kılınır. Hem evet. farzın öncesinde hem farzın sonrasında. Güneş doğunca da. İkindiden sonra da sünnet nafile namaz kılınmaz. Ama kaza kılınır ne zaman kadar? Kerat vakti gelene kadar.